Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyha Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bundan önceki dersimizde abdest ve gusül bunların farzları, sünnetleri, edepleri nelerdir? Hangi durumda abdest bozulur? Hangi durumda boy abdesti gerekir? Bunlardan bahsetmiş ve bu konuyu bitirmiştik. Nasip olursa bugünkü dersimizde abdest ve gusülü ihdas ederken, yani abdest alırken veya gusül ederken bu kullanacağımız su hangi niteliğe haiz olmalıdır? Bundan bahsedeceğiz. Hangi tür suyla temizlik yapılmalıdır? Bundan bahsedeceğiz. Tabi temizlik dediğimiz zaman e, derslerimizin ilk e, birinci bölümünde de ifade ettiğimiz üzere ee, i̇ki türlü temizlik, hakiki olan necasetten temizlik, hükmü olan necasetten temizlik. Bedenimizde veya elbisemizde veya mekanımızda namaz kılacağımız bir mekanda pislik varsa, necaset varsa buranın giderilmesi, buranın temizlenmesi ki e, bu hakiki olan necasetten temizlilik. Bir de hükmü, abdestsizlilik veya cunupluluk bunun giderilmesi ki bu da hükmü temizliktir. Yani hükmü olan necasetten temizlilik. Peki bu her iki temizliliği sağlayacak olan suda aranan özellikler aynı mıdır? İşte bu noktada şöyle diyebiliriz. Abdest ve guslül caiz olan her bir suyla zahiri olan necaseti temizlemek mümkündür. Ancak zahiri necasetin yani hakiki necasetin temizlenmesini sağlayacak her Akıcı sıvıyla abdest veya gusül almak caiz olmayabilir. Bu bağlamda aralarında fark vardır. O yüzden bugün okuyacağımız bölüm nasip olursa ki e, abdest ve gusülde kullanılması gereken suda aranan özelliklerden bahsedeceğiz ki böyle bir suyla hakiki necasetin giderilmesi de mümkündür. Yani e, Hades'in izalesinde kullanılacak olan su, hangi özelliklerde olmalıdır. Böyle bir suyla hakeza veya böyle bir e, akıcı mai ile hakiki olan necasetin giderilmesi de mümkün olacak. Ama nasip olursa ilerki derslerde encas babına geldiğimizde yani hakiki necasetin giderilmesi hangi tür akıcılarla olur, hangi tür mai'lerle olur bunlar anlatılırken orada bahsedeceğimiz genelleme abdest ve usul için geçerli olmayacaktır. Bu da yeri geldikçe inşallah konuşacağız. Yani şöyle diyelim daha öz e, cümle olarak kelimeyi özetlememiz gerekirse e, abdest ve gusülün caiz olduğu her, her su ile necaset giderilebilir ama necasetin giderilebileceği her bir su ile abdest veya gusül alınmayabilir alınması sahih olmayabilir. Şimdi okuyacağımız bölümde ise ve taharetü ahtas diyecek. Yani hades-i olsun, kâbdesizlik veya hades-i ekber olsun, cünüplük e işte bunlardan taharet, bunlardan temizlik neyle olabilir? Caizetün bima issema vel ev diye, vel uyun vel abar bihar. Yağmur suyu veya eritilmiş kar suyu, sel suyu veya vadilerden akan sular. Akarsular, nehirler, oyun, pınar suları, abar kuyu suları, deniz veya ırmaklar. Bu emsal sularla abdest veya gusl almak sahiptir, mümkündür. Tabi suyun üç niteliği, iki de tabi hali vardır. Nitelikleri suyun rengi vardır, kokusu vardır, tadı vardır. Tabi hali ise inceliğidir, bir de akıcılığıdır. Yani suyun vasıflarıdır. Nasip olursa bu e, bölümden sonra okuyacağımızda suyun tabiatının değişmesi veya suyun niteliklerinin değişmesi veya suya bir başka şeyin karışması durumunda böyle bir suyla abdest veya gusül almanın caiz olup olmama meselesinde bu bahsettiğimiz nitelikleri ve tabiatı önem arz edecektir. Peki bu nitelik ve tat diyoruz, tabiat diyoruz, niteliklerde renk, koku ve tat diyoruz. Bunu nasıl e, anlayacağız? Her suyun tabi olarak konumu neyse ona göre değerlendirilecek. Şimdi burada diyor ki, bir ma sema yağmur suyuyla abdest almak caizdir. Oysa yağmur suyun tadı yoktur. Zira saf sudur, e, tatsızdır. Vadi suları dediğimiz zamanda vel evdiyeti dağların et, e, eteklerinden akan ki bunlar bazen bulanık olabilir e, rengi farklı olabilir ama bu kendi haline göre değerlendirilir. İşte kuyu suları malum mesela pınar diyor vel abar. E, pınar suları bazıları tatlıdır bazıları acıdır sodalıdır ama burada kast edilen her suyun kendi tabii haline göre vasfı neyse ona göre rengi ona göre kokusu ona göre tadıdır. Bihar deniz suları ki bunlar malumunuz tuzludur, bazıları çok tuzludur, bazıları az tuzludur, göletler de olabilir, göller de olabilir. Sodalı göller de vardır. Bunları yani vasıfı değişik şeklinde algılamamamız gerekir. O su yaratılışta hangi vasıflara haiz ise hangi konumda ise ona göre değerlendirilecek ve oradaki yani yaratılışındaki vasfının değişikliği veya tabiatının değişikliği doğrultusunda da fıkhi ölçülerde farklılık arz edecektir. O yüzden burada özellikle bir bima issemai vel evdiye vel uyun vel abar vel bihar şeklinde bunu getirmesi bu bahsedilen suyuların bir kısmının birbirlerinden farklı olması muhtemel olduğundan dolayı buna temas etmiştir Musannif ki diğer birçok fıkıh kitaplarında da genelde taharet bahsine giriş yapıldığında mai mutlak diye tabir ettiğimiz yani mutlak sular nelerdir dendiği zaman bu bahsedilen sulardan bahsedilmek, bahsedilmekte anlatılmakta. Oysa dediğimiz gibi bu suların bir kısmının rengi farklı olabilir. Bir kısmının tadı farklı olabilir. Bir kısmının kokusu da farklı olabilir. Peki bu sularla abdest veya gusül almak sahiptir. Ee, peki hangi suyla abdest veya gusül almak sahit değildir? Şimdi ondan bahsedeceğiz. وَلَا تَجُّزُ تَهَارَتُ بِمَا اُعْتِصِرَ مِنَ الشَّجَرِ semer. Bitkiden veya meyvalardan sıkılarak elde edilen sularla abdest almak veya gusletmek sahih değildir. Tabi burada ihtisar ifadesi kullanılıyor. Bir ma'tusire yani sıkılarak meyvadan veyahut da o bitkiden suyu çıkarmak. Peki sıkma olmaksızın kendiliğinden çıkması durumunda bir farklılık olur mu olmaz mı? Bu noktada şarihler yani bu ibare-i şerh edenler farklı ifadeler kullanmış. Bazıları bu özellikle itirazi bir kayıttır. Yani iltisar şartı vardır. Eğer sıkma değil de kendiliğinden ondan bir su çıkacak olursa bununla abdestin sahih olacağını söylemiştir ki hidayet sahibi El -Merginani, İmam Merginani bunlardandır. Buna göre işte üzüm salacı malumunuz su yürüme zamanında bir dalını kopardığınız zaman o daldan safi bir su damlar. O suyu diyelim ki biriktirecek olsak böyle bir suyla abdest veya gusle almak sahi olabilir mi? Netice itibariyle bu şecerden yani bir bitkiden çıkan sıvıdır. Veya başka işte bazı bitkiler vardır ki içeriliğinde su olabiliyor. Bunu kestiğimiz zaman oradan su alabiliyoruz. İşte bu suyla abdest veya gusle almak sahih olabilir mi olamaz mı? bazı şaritler olur ifadesini kullanmışken Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre hatta i̇bn Abidin Rahimullah bu konuyu ele alıyor ve mezhepte raci olan kitapların birçoğuna baktığımız zaman bunun ademul cevaz Cavaz olduğu. Yani ister sıkılsın ister sıkılmaksızın eğer bir bitkiden su gelmişse veya sıkılarak o su elde edilmişse ne olursa olsun bitkinin suyuysa ve rengi de safi bir beyaz su gibi gözükse bile böyle bir suyla abdest veya guslü almanın sahih olmayacağı mezhepte tercih edilen görüş olarak beyan edilmiştir. O yüzden burada bir sıra derken bunu itiraz olarak değil, vifak anlamamız gerekir. Yani ne demek e, itirazi değil? Sıkılmakla elde edilen derken kendiliğinden gelen buradan itiraz edilmiş değil. Cevfel kalem ister sıkılsın, e, yani ister insanların dahliyle oradan su alınmış olsun, isterse kendiliğinden oradan su gelmiş olsun fark etmez. Her halükarda ağaç veya bitki veya meyve sularıyla abdest veya gusle almak mümkün değildir. Daha neyle e, abdest veya gusul almak mümkün değil. Vela bir ma'in bir su ki galbe aleyhi gayru bir başkası ona karışmış ve karışan o şey suya galip gelmiş. Fe akrece hu antabil ma ve suyun tabiatını değiştirmiş. Şimdi suya bir şey karışacak olursa yani yukarıda bahsettiğimiz mutlak suya hariçten bir şey katılacak olsa böyle bir suyla abdest veya gusle almak sahi olur mu olmaz mı? Bunu ilk önce bir tasnif etmek lazım ayırmak gerekir. Karışan şey ya necistir yani şer'an pis olan bir şeydir veyahut da şer'an pis olan bir şey değildir. Eğer karışan şey şer'an pis olan bir şeyse bu durumda bu suyun ki ileride buna dair özel bir bab gelecek, özel bir başlık gelecek. Büyük veya küçük olmasına göre hüküm farklılık arz eder. Büyük suysa durum farklı değerlendirilir ama küçük suysa düşen necaset ister az olsun, ister çok olsun, ister suda herhangi bir tesir yapsın. Yani örneğin rengini değiştirsin veya kokusunu değiştirsin veya tadını değiştirsin veyahut da hiçbir değişiklik yapmasın. Küçük bir suel necaset düşmüş ise o su e, temizleyicilik vasfını yitirdiği gibi artık kendisi de temiz olma özelliğini yitirmiş olacaktır. Ki bunun üzerine durmayalım çünkü bunu ileride daha detaylı bir şekilde okuyacağız. Peki karışan şey necis değil de temiz olan bir şey karışmışsa bunu da bu durumda ikiye ayıracağız. Ya o karışan camittir. Yani donuk bir maddedir, katı bir maddedir veyahut da maidir. Tıpkı su gibi akıcı bir maddedir. Eğer karışan şey camit ise, donuk ise, katı bir madde ise işte burada metinde beyan edildiği üzere suyun tabiatı. E, ki o tabiat da neydi? E, tabi hal yani incelik ve akıcılıktır. Bunları zarar vermez ise bir sıkıntı yok. Böyle bir suyla abdest almak mümkündür. Örneğin suya yaprak karıştı. Veya suya toprak karıştı ama o toprak suyun akıcılığına halel getirmedi e veya o yaprak suyun akıcılığına bir halel getirmedi. Hala su akıcıdır, tabiatı e, duruyor, seylan vardır, inceliği vardır. Böyle bir suyla abdest almakta bir problem olmayacak. Ama... Camit olan o madde suyun rikkatını yani inceliğini giderse suyun akıcılık vasfını da yok edecek olursa veya bir üçüncü şık daha vardır ki o suya artık başka bir isim ifade ediliyor. Yani o su başka bir isimle anılır hale gelmişse ki bu nebizde olduğu üzere böyle bir suyla abdest almak mümkün değildir. O zaman şöyle diyeceğiz. Karışan bir madde ise, donuk bir madde ise, katı bir madde ise burada e, suyun rikkatı ve seylanı yani inceliliği ve akıcılık vasfını yitirip yitirmediğine bakacağız. Yitirmemesi durumunda İkinci bir mesele daha vardır ki suyun ismi değişti mi değişmedi mi? Farklı bir isimle anılıyor mu? Anılmıyor mu? Eğer isminde de bir değişiklik söz konusu değilse böyle bir suyla abdest veya gusül almakta herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Ama eğer suyun rikkati veya seylanında bir değişkenlik olursa, yani akıcılık vasfını yitirmişse, ince olma vasfını yitirmişse veya o da farklı bir isimle anılıyor ise böyle bir suyla abdest almak mümkün değil. Şimdi musannif e, bu vermiş olduğu iki kural, iki asla üzerine. Yani birinci asıl irtisardı, sıkılmaydı. İkinci asıl ise galebe, bir şeyin karışması. Tabii bu karışan şeyin mai olması durumunda ne olacak? Onu biraz sonra konuşacağız. E, bu iki asla e, misal olarak kel eşribet ve'l halli ve ma il bakilla ve'l marek ve'l marak ve maiz derc diyerek beşli bir misal getiriyor. Eşribe meyvelerden elde edilen içecekler gibi hal sirke gibi ki eşribenin buraya misal olarak getirilmesi yani örnektir. Yani sıkılma örnektir. Bir meyve alıyorsunuz, sıkıyorsunuz, oradan bir su çıkartıyorsunuz. İşte elma suyu, havuç suyu, portakal suyu ki böyle bir suyla abdestin alınmayacağı aşikardır. Hal ise sirke ee, sirkenin bizatihi kendisi e, burada da bir galebe söz konusudur. Yani orada bir su var ama o suyun e, vasfı değişmiş, e, rikkatı değişmiş, seylanı belki yerine göre değişiyor veya değişmiyor ki halde farklı bir olay daha var. Aslında farklı bir isim almış, farklı bir isimle anılmaya başlamış. Dolayısıyla bununla da abdest olmaz. Ve ma il bakillah, baklagillerin suları. Yani nohutu veyahut da bu manada bir baktayı suya atıyoruz ve o suyu pişiriyoruz, kaynatıyoruz. Bu durumda o su piştiğinde öyle bir hale geliyor ki soğuması durumunda su katılaşacaktır. İşte böyle bir suyla da almak mümkün değil. Bir de marak dediğimiz çorba ve maiz zerdeç. Zerdeç ise zerdecal suyu. Yani aşfun denilen bir bitki ki suya katılıyor, suya atılıyor ve belli bir zaman bekledikten sonra da suyun tamamıyla ismi de değişiyor. Farklı bir mahiyet alıyor. Böyle bir suyla abdest almak mümkün değildir. Şimdi konumuza dönecek olursak karışan nesnenin camit olması durumunda bunlar böyle. Peki karışan nesne mai ise yani akıcı ise durum ne olacaktır? Bu durumda akıcı olan şeyin konumuna bakarız. Yani bir bardak su var veya işte bir yerde bir su var. Burada da bir akıcı bir sıvı bir madde var. Bu sıvı madde bu suya karışmış. Bu durumda bu suda abdest alıp almama meselesi yani abdest alınmasının caiz olup olmama meselesi bu karışan maddenin mahiyeti. Nedir o mahiyeti? Karışan maddedeki nitelikler renk, koku ve tat olarak suyla aynıysa yani ne demek? Suyun rengiyle karışan şeyin rengi aynı. Suyun kokusuyla karışan şeyin kokusu aynı. Suyun tadıyla karışan nesnenin tadı aynı ise ki bu ne olabilir? Mai müstahamil olabilir. Abdest veya gusülden arta kalan su olabilir. Bu durumda galebeye bakarız. Yani hangisi diğerine galip gelirse ona vereceğimiz hüküm de olacaktır. Buna göre e, diyelim ki bir kova mutlak suya bir buçuk kova müstamel su karışacak olursa, may-i müstamel karışacak olursa, elde edilen o suyla abdest veya gusül almak mümkün olmaz. Ama bir kova suya yarım kova may-i müstamel karışacak olursa, yani ezza itibariyle galip olan mutlak su olursa, bu takdirde o mutlak suyla abdest almak sahi olacaktır. Eğer dediğimiz gibi vasıflarda bir ortaklılık var ise, Peki eğer vasıflarda ortaklık yok farklı ise örneğin suya sirke karışıyor sirkenin tadıyla kokusu suyun tadı ve kokusundan farklıdır bu durumda ekseriyete bakılacaktır. Yani o hangi vasfı orada ağır gelmişse yani karışan şeyin iki vasfı var belirgin iki vasfı var veya karışan şeyin üç belirgin vasfı var. Bunlardan işte üç vasfı ise iki vasfı ağır gelmişse eğer iki vasıflı ise bir vasfı orada ağır gelmişse bu suyu da mutlak su olmaktan çıkartır. Böyle bir suyla da abdest almak mümkün olmayacaktır. Yine burada sütü misal verebiliriz. Suya süt karışsa süt için iki vasıf vardır. Renk vardır, tat vardır. Bu durumda ikisinden bir tanesi yani tadı veya rengi suya galip gelecek olursa böyle bu suda karışmış bir su olarak değerlendirileceğinden dolayı bu suyla da abdest veya gusül almak mümkün olmayacaktır. Öz cümle meseleyi toparlamamız gerekirse suya karışan şey ye necistir veya temizdir. Necisse zaten suyunun ee, küçük olması durumunda pislenir, büyük olması durumunda farklılık arz eder ama suyu nesi büyüktür, hangi su küçüktür bunu ileride konuşacağız. Ama karışan şey necis değil de temiz bir madde ise bu da ikiye ayrılır ya camittir veyahut da maidir yani ya e, donuk bir maddedir veya akıcıdır eğer donuk bir madde ise suyun bu sefer vasfında bir değişiklik yapıyorum yapmıyor mu? Suyun vasfı inceliği ve akıcılığı. Eğer bunlarda bir değişkenlilik söz konusu ise böyle bir suyla abdest almak mümkün değil. Ama vasfında bir değişkenlilik söz konusu değil ise yani dedik ya suya toprak karışsa suyun rengi değişiyor ama akıcılığında bir zarar yok. Böyle bir suyla abdest alınabilir. Ama toprak o kadar fazla oldu ki artık suyun akıcılık vasfı gitti veya farklı bir isimle anılmaya başladı. Artık o su değil çamur oldu. Böyle bir suyla da abdest veya kusur almak mümkün değil. Karışan şeyin mai olması durumunda yani sıvı olması durumunda da vasıfları itibariyle aynı vasıflara haitse eza itibariyle hangisi galipse hüküm ona göre verilir. Ama vasıflarda farklılık varsa karışan nesnedeki ağırlılık yani hangi vasıflarda farklı ise o vasıf bu tarafta zuhur etmesi durumunda o suyu da temizleyicilik vasfını yitirmiş olacaktır. Devam edelim. Peki vatecüzü taharetü bima in halatahu şey un tahiron. Bir su düşünelim ki bu suya temiz bir nesne, temiz bir şey karıştı ki o camittir, donuktur. Fa eha de ev safihi üç vasfından birini değiştirdi. Yani karışan şey camittir yaprak gibi toprak gibi ve suyuda bulunan üç vasıf vardır rengi kokusu ve tadı bunlardan bir tanesini değiştirse ama suyun tabiatından suyu çıkarmasa, yani suda yine akıcılık vasfı var suyun yine incelilik vasfı yine o suda varsa böyle bir suyla abdest almanın caiz olduğunu ifade ediyor. Çünkü dedik ya e, mai olan şeylerde vasfın önemi vardır. Ama katı olan nesnelerin karışmasında ise sudun vasfından daha ziyade e, mahiyetine yani ricat ve seylana bakacağız ki tabiatına bakacağız tabiatından çıkıp çıkmamasına göre hüküm alacaktır. Hatta burada müsanif diyor ki e, fagayre ahde avsafigi üç vasfından birini değiştirse sanki buradan şu anlaşılıyor üç vasfından ikisini değiştirirse o zaman böyle bir suyla abdest alınmaz. Veya üç vasfundan üçünü değiştirse böyle bir suyla abdest alınmaz şeklinde anlaşılsa da bu noktada sahi olan görüş ki bunu söyleyenler var ama bunun yanı sıra sahi olan görüş, e, velev ki üç vasfunun üçünü de değiştirecek olursa tabiatını değiştirmedikçe yani suyun tabiatı hala da orada var olduğu müddetçe ve isim olarak da farklı bir isimle de anılmadıkça böyle bir suyla abdest almakta herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ne gibi? Kema ilmetti sel suyu gibi. Zira sel suyuna malumunuz toprak karışır, yaprak karışır, işte ağaç dalları karışır ve bununla beraber... Belki beklemesinden dolayı rengi değişebilir, kokusu değişebilir. Hattı zatında mesela çorak olan yerlerde su fazla beklemekten dolayı kokusu da değişir. Veya güneşin altında bir depoda su kalsa yosun bağlayacağından dolayı o yosun hem suyun rengini değiştirir, hem kokusunu değiştirir, hem de tadını değiştirir. Ama akıcılık vasfı orada var olduğu müddetçe böyle bir suyla abdest almakta herhangi bir mahsur lazım gelmez. Tabii burada şunu da beyan edelim. Bizim bahsettiğimiz bir olay suyun şer'an temizleyicilik vasfını yitirmemesidir. Ama o suyun hijyen olup olmaması bu bir diğerdir. Bunu karıştırmamak gerekir. Yani beklemiş bir su Veyahut işte içinde bazı maddeler karışmış, şeran temiz olmakla beraber bakteri üretebilecek maddeler karışmış. Böyle bir suyla belki abdest almak sahiptir diyoruz ama böyle bir su hijyen değildir, sağlıklı değildir. Bunu sağlık açısından değerlendirilir yoksa hukuksal anlamda abdest açısından değil. Yani bir suyun temizliliği demek fuken tahareti, abdest ve gusüllü bununla alınabilip alınmaması. Hem kendisinin temiz olması hem de temizleyicilik vasfına haiz olması. Ama onun mikrop barındırıp barındırmaması ise bu tamamıyla tıbbi bir olay. Sağlıkla alakalı bir olay ki şüphesiz bir Müslüman hijyen olmayan yani sağlık açısından sıkıntı e, ihtas edecek olan suları kullanmaktan da şüphesiz kaçınması elzemdir. Bu da bir bahsi yerdir. Şinu'l malızi el üçna ve sabun ve zaferan. Eee otunun karışmış olduğu bir su. Ki bu karanfilgiller familyasından olan bir bitkidir ki genelde mayıs ayında olan eee Orta Anadolu bölgesinde olan e, bir bitkiymiş. Yaptığımız araştırmadaki şahsen ben görmüş değilim veya görmüş olsam bile onun üçtan olduğunu bilmiyorum. Böyle bir bitkinin suya karışması veya sabunun suya karışması yani bir suyun içine sabun atılmış ve o sabun o suyla karışmış, onun rengini veya kokusunu değiştirmiş veya zaferanın suya karışmış olması bunlar. Tıpkı ne gibidir? Yukarıda bahsettiğimiz camit bir nesnenin suya karışıp tabiatını değiştirmedi halde rengini, kokusunu veyahutta e, tadını değiştirmesi durumunda böyle bir suyla abdest almaya mani bir durum yoktur. Yeter ki tabiatını değiştirmesin, yeter ki özel bir isimle anılmasın. Ama diyelim ki bu suya karıştırılan zaferan o derece fazla oldu ki artık o e, su değil boya oldu. Ha, bu durumda yani boyalık vasfına haiz oldu ve ona boya deniyor ise bunun abdestin caiz olmayacağı da aşikardır. Yani bizim için kural bir suyun tabiatı ikinci olarak da farklı bir isimle anılıp alınmaması. Tabi ne zaman karışan şey eğer cami ise ama karışan şey cami değil de sıvı ise o zaman suyun tabiatından daha öte yani öncelikli olarak vasıflarına bakacağız. Tabii o vasıflar karışan şeyin vasfının orada hakim olup olmaması. Ama aynı vasıflarda ise işte müstemmel suyun mutlak suya karışması gibi bu sefer eza itibariyle galebe bakacağız. Eğer karışan karıştırılan sudan daha fazlaysa hüküm itibariyle bu suyla abdest sahi olmaz. Ama daha azsa bu suyla abdest almak o zaman sahi olacaktır. Şimdi buraya kadar olan bölümde Karışan şeyin yani suya karışma, karışan şeyin temiz olmasından bahsettik. Peki suya karışan şeyin necaset olması durumunda ne olur? Şimdilik ondan bahsedeceğiz. Ve küllü maa'in her suki va kafîhi neceasetün. Bu suya necaset karıştı. Böyle bir suyu lem ye el vudu min böyle bir suyla abdest almak caiz değil. Kalilen kane ev ister o su az su olsun ister o su çok olsun ister suyun bir vasfı değişsin veya suyun herhangi bir vasfı değişmesin. Niye böyledir? Le ennen nebi aleyhissalatu vesselam emera bi hıftul mâi minel çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biraz sonra okuyacağımız hadis-i şerifte e, suyun necaset karıştırılmasını nehyetmiş, suyun necasetten muhafaza edilmesini emretmiştir. Buradan da anlaşılıyor ki demek ki bir suya necaset karıştığı zaman böyle bir suyla abdest veya usul almak mümkün değil. Hattı zatında böyle bir su kişiye temas ettiği zaman bundan temizlenmek gerekecektir. Namazın ön şartıdır. Hades'ten taharet şart olduğu gibi necasetten taharet de şarttır. Tabi bu hadis-i seriften bunu nasıl anlıyoruz? Şöyle bir kural vardır. Zıddından nehi. Eğer tek bir şey ile elde ediliyor ise onun zıttı o zaman emirdir. Yani burada diyor ki suya necaset karıştırılmasın. Dolayısıyla suya necaset karıştırılmasın nehyinin zıttı suya necaset karıştırmaktır. O zaman bu yasaklanıyorsa suya necaset karıştırmak ise karıştırmanın caiz olmaması haram olması şeklinde algılanacaktır. De Fakal, kim vesselam la yabul lan ahadukum fi'l ma'i'd daim efendimiz buyuruyor ki daim olan durgun olan suya sizden biriniz bevletmesin ve la yatsel ve la yatselen fihi min'el cenabe ve cenabettikten cünüplükten de böyle bir suda yıkanmasın. Burada aslında bir kuraldan bahsediliyor. Yani zıttı nehyedin bir şey nehyediliyorsa ve onun zıttı da tek bir şeyse o zaman o neyin mucebince zıttı farz olur. Eğer nehi haram ise, nehi tahrimen mekru ise onun zıttı vacip olur. İşte nehi eğer mekru ise onun zıttı e, müstahap olur, edep olur. Bu manada sıralaması vardır. Eğer zıttı tek bir şey ise. Ee, kitaplarımızın nikah babında şöyle bir meseleden incelenir. Yani bir erkeğin veya bir kadının evlenmesi... Genel olarak sünnettir ancak bu nikah bazen farz olabilir nasıl e, kişinin zinaye düşmesi kesindir evlenmemesi durumunda ve evlenmekten başka bir alternatif de yoktur yani evlenmemesi durumunda bu kişinin zina yapacağı kesin evlenmesine de herhangi bir mani bir durum yok. Yani evlenecek, kadına zulmetmeyecek, onun nafakasını temin edebilecek, mehrini verebilecektir. Bu durumda bu kimsenin nikahlanması farz olur diyor. Gerek mebsudu seraksı olsun gerek diğer fıkıh kaynaklarımızda bunu açık bir şekilde görebiliriz. Ve bunu da şöyle istidlal ediyorlar. Allah zinayı haram kılmıştır. Peki bu haramın terki ise farzdır. Yani zina yapmamak farzdır. Bu farzda ancak nikah ile elde edilebiliyor ise o zaman nikah da farzdır. Şimdi burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, suyun necasetten korunmasını emretmiş. O zaman demek ki suya necaset bulaştığı zaman bu su suluk vasfını yani temizleme vasfının yitirileceği de anlaşılmış olacaktır. Yani bir şeyden nehi onun zıttıyla emir anlamına geleceği kuralı buradan çıkartılmıştır. Yine başka bir hadis-i şerifte bakallahu aleyhi ve sellem idestey qaza ahadukum min manamihi biriniz uyandığında fela fil inayi hatta yasilaha selasen elini üç kere yıkamadıkça elini suya daldırmasın Niye? Gerekçe fe innehu la yedri eyne batet yeduhu zira gece elinin hangi mahallere temas etmiş olduğunu bilemez. Muhtemeldir ki avret mahallini kaşımıştır. Muhtemeldir ki orada necaset vardır ve eline necaset bulaşmıştır. İşte bu ihtimale binaen elinde necaset ve bu necasette suya bulaşırsa suyu pis diyeceğinden dolayı buradan da anlaşılıyor ki suya necasetin bulaşması suyu pis yani pisleme konumuna, pis olma konumuna ve temizleyicilik vasfını yitirmesine sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bu meseleyi şu şekilde toparlayabiliriz. Suya karışan necaset ise bu su ister az olsun ister çok olsun, karışan necaset ister az olsun ister çok olsun, suyun vasfı değişsin veya değişmesin, tabiatı değişsin veya değişmesin mutlak olarak böyle bir su necis olur. Böyle bir suyla abdest veya gusül almak mümkün olmaz. Ancak ileride okuyacağımız üzere su akıcı bir su ise veya akıcı hükmünde büyük bir su ise bu durumda necasetin düşmesiyle hemen suya pis olduğu hükmü vermeyiz. Bazı vasıfların o suda gözükmesinin gerekliliğinden bahsedeceğiz ki ama vaktimiz bu kadarla sınırlı. Artı gelen bazı sualler var onlara da cevap vereceğimiz için. Bugünlük inşallah burada kalalım. Önümüzdeki haftada buradan itibaren. Yani necasetin düşmüş olduğu suyun cari olması, akıcısı olması veya akıcı hükmünde büyük su olması durumunda ne olur? Tabii büyük su hükmünde olanlar nelerdir? Bunun belli bir miktarı var mıdır? İnşallah buna dair meseleleri okuyarak devam ederiz. Programa girme dönünce arkadaşlarımızın verdiği sorular var. Yani dersle alakalı. Birinci soruda Demiş ki hocam gusül abdesti tam olarak nasıl alınıyor? Herkezden başka bir şey duyuyoruz. Teşekkür ederim demiş. Ee, tabii farzlarına, sünnetlerine ve edeplerine riayet ederek kişinin gusül abdesti alması, e, banyoya girmeden önce eûzü besmele çekmesi. Çünkü banyoda bunu yapmaz. Genelde gusül alacağımız mahal e, necis olma mahalli olacağından dolayı, pis olma ihtimali olduğundan dolayı ve üzerimizde müsait olmayacağından dolayı ee, bu edep, edebe aykırı olarak görülüyor. Dolayısıyla dışarıda Yahud'u besmele çeker, banyoya girer. Ee, peştemal kullanması edeptir. Eğer banyo dar ise, e, yıkandığı alan dar ise, çıplak olarak yıkanmasının caiz olduğunu kitaplarımız ifade ediyor. Ama bununla beraber peştamal kullanmanın edep olduğu da yine vurgulanmıştır. Önce e, bu kişi banyoya girdiğinde, Avret mahallini yıkayacaktır. Ve ki avret mahallinde necaset olsun veya olmasın. Avret mahallini yıkadıktan sonra vücudunun herhangi bir yerinde eğer bir necaset varsa bu necaseti giderecektir. Yani öncelikle beden temizliğini yapacak, necasetten vücudunu arındıracaktır. Bu işlem bittikten sonra normal bildiğimiz klasik, Namaz abdesi gibi sünnetlerine riayet ederek abdest alır. Ellerini yıkar ağzına burnuna su verir ve böylece bütün abdestini nasıl alması gerekiyorsa bu şekilde abdestini alır. Şu kadar var ki eğer bulunduğu yerde gider yoksa yani su altta birikiyor ise ayaklarını yıkamaya sıra geldiği zaman ayaklarını yıkamaz bunu banyodan sonraya bırakır. Ama eğer e, bulunduğu yerde bir gider varsa, su orada birikmiyorsa orada ayaklarını da yıkar. Normal abdestini kamil bir şekilde tamamlar. Bu işlemi yaptıktan sonra vücudunun hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde üçer kere vücudunun tamamını yıkayacaktır. E, sakallarını hilalleyecek, altı, altına suyun ulaşmasına gayret sarf edecek, eğer e, saçları... Uzunsa saçlarına bol miktarda su dökecek, diplerine su ulaşsın. Eğer bu kişi erkekse ve saçları örgülü ise bunu illaki çözmesi gerekir. Ama kadınsa çözmesine gerek yoktur. Yeter ki diplerine suyu ulaştırsın. Ama çözmeden diplerine su ulaşması da mümkün değil ise velev ki kadın dahi olsa bu kişi de saçlarını çözmekle mükelleftir. Bunu yapar. Daha sonradan tabi bu kitaplarımızda şöyle söyleniyor. Önce başına suyu döker. Daha sonradan sağ omuzuna döker ve daha sonradan sol omuzuna döker. Böylece bir kere yıkar. Bunu üç kere yapmak suretiyle üç kere yıkama sünnetini de yerine getirmiş olur. Bu şekilde vücudunda tamamında hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde yıkar. Tabi bunun öncesinde şuna da dikkat etmek gerekir. Gusta almadan önce gusla e, mani olan vücudumuzda boya emsali veya macun emsali bir takım şeyler varsa veya tırnak aralarında kir varsa ki bunlar suyun altına ulaşmasına mani olur. Bu durumda da guslümüzde problem olacaktır. Gusül gerçekleşmeyecektir. Bunları önceden çıkarması gerekir. Ee, özellikle boyacı olan kardeşlerimiz veya sanayide çalışan e, kardeşlerimizin üzerinde bu gibi maddelerin bulunması kuvvetle muhtemeldir. Abdest konusunda biraz daha müsamaha vardır. Çünkü abdest umuru mükerrredir. Yani çok daim tekrar ediyor. Ama usul öyle değildir. Boy yani her namaz için tekrar eden bir durum olmadığı için ne olursa olsun vücutta e, iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde e, yıkanması gerekli olduğundan dolayı buna mani olan bütün manileri ortadan kaldırmak gerekir. Öncesinde bunu yapacak. Bunu yaptıktan sonra biraz önce bahsettiğimiz şekilde gusül abdesini, boy abdesini alır. Diğer bir soru ise e, hocam 6. bölümde farzın itmamına tahallük eden bir mesele ise farz-ı ama müstakil bir hüküm ise vacip demiştiniz. Örnek olarak başın dörtte birini mesedilmesi farzi farz-ı vitim namazı da vacip demiştiniz. Yani başın dörtte birini mesh farz olan abdest tamamlayamayacağı için, tamamlanmayacağı için mi farz-ı dedik? Abdest sadece başı mesetmekten ibaret Olmadığı için mi başı meshetmeyi müstakil bir ibadet olarak almadık? Vitim namazını müstakil bir ibadet aldık ama vitim namazının tamamlanması için abdest almak gerekiyor. Vitim namazı nasıl müstakil bir ibadet oldu? Şeklinde bir kardeşimiz soru sormuş. Ee, tabii öncesinden bahsetmemiz gerekir. Dedik ya bir hükmün kuvveti o hükmü ifade eden delili endeksidir. Yani eğer delil Kuvvetli bir delil ise şüphe hükümde kuvvetli olacak. Ama eğer delil kuvvetli bir delil değil ise o zaman hükümde de bir zafiyet olacaktır. Delilin de iki tarafı vardır. Bir delilin bize gelişi ki buna fıkıh dilinde vurut diyoruz. Bir de delilin o hükme delaleti. Eğer delilin vurudu ve delaleti kat'i ise ve yapılmaya dair olan yani bir emir varsa burada o takdirde bunun ifade edeceği hüküm farzdır. Yapılmamaya dair, yasaklılığa dair ise ifade edeceği hüküm ise haram olur. Ama delilin vurudunda yani bize gelişinde veya da delaletinde zan varsa o takdirde farziyet vacibiyete veya işte yerine göre sünnetliğe intikal eder eğer menfi taraftaysa yani nehyet dair ise işte tahrimi mekruhluk veya mekruhluğa, tenzihi mekruhluğa intikal eder durumuna göre. Tabi bunu böyle anlattıktan sonra farz ile farz-ı arasında ne fark var? Aslında farz ile farz-ı farz ile vacip arasında eylemsel olarak hiçbir fark yoktur. Her ikisini de yerine getirmek şarttır. Sadece e, terüde bir de sistematik olarak terim farklılığı vardır ki onu i̇bn Abid'in merhum haşesinde şu şekilde beyan ediyor. Eğer e, bir farz var ki o farzın tamamlanması, o farzın sınırının tespidine dahil ise o hüküm buna biz vaciptir demeyiz. Ne deriz? Farzı iştahat ederiz. Burada örnekte de ifade edildiği üzere Kur'an-ı Kerim abdest almayı murad eden kimselerin başını mesh gerekliğinden gerekliliğinden bahsediyor. وَمْسَحُوا bir سُكُمْ <بِرُؤُسُكُن> Başlarınızı mesh edin. Dolayısıyla başı mesh farzdır. Kat'i bir farzdır. Biri kalkıp da bu farz değildir dese o kimse iman dairesinden çıkar. Ancak başı mesedin ayet ayeti kerimesinin mesh olan alanı sınırlandırma noktasında bir katiyet yoktur. Yani ne kadar alanı mesedeciz? Bir kimse parmağının bir kısmını başına temas ettirdiği zaman ıslak olarak buna da meslenir veya elinin tamamını başına temas ettirdiği zamanda da mes olur veya kaplama dediğimiz tamamıyla başının tamamını suyla ıslattığı zamanda da buna da meslenir. Peki Kur'an'da ifade edilen وَمْسَحُ بِرُعُواْ سُكُمْ ayet-i kerimesini nasıl anlayacağız? İşte bu noktada yani delalet, farzın tahdidi farzın sınırı noktasında katiyet yok. Gerek delalette bir zanlılık vardır veyahut da buna delaleti kat'i olan Naslardaki hadis-i şeriflerin onların da vurudunda zan vardır. Yani bize gelişinde haber-i ahattır. Bir kişi bir yolla gelen bir hadis-i şeriftir. Bir ravinin rivayetiyle gelen bir hadis-i şeriftir. Böyle olduğundan dolayı buna fukaha vaciptir ifadesini kullanmıyor. Yani başı mesetmek farzdır. Dörtte birini mesetmek ise vaciptir demiyor. Başın dörtte birini mesetmek hanefi fıkhına göre farzdır deniyor. Ama başı mesetmek farz, bunun dörtte bir miktarı ise farzi ı Çünkü farzın yani bir ibadetin itmamına dair, tamamlanmasına dair, sınırının çizilmesine dairdir. Keza elleri yıkamak farzdır. Peki mirfaklar? yıkanılacak yere dahil midir değil midir? İşte bu nokta tartışmalı bir nokta. İmamlar arasında farklı görüşlerin olacağı bir nokta. Ee, böyle olduğundan dolayı ki Hanefi mezhebinde yine tercih edilen görüşe göre mirfaklarda yıkanması farzdır. Niye? Çünkü ellerin yıkanmasına mirfaklarda dahildir deniyor. Yani ellerin e, kavramına veya bu tanıma mirfaklarda girer. İşte bu girerle delalet eden hüküm işte delilin delaleti zanni olduğu için burada farziyet iştihad ile sabit olduğu için buna farz-ı deniyor. Yani abdestle elleri yıkamak farzdır ama mirfakların da yıkanması farz-ı Peki vacip tabiriniye niye kullanılmıyor? Çünkü müstakil bir ibadet değildir. Yani bir farzın tahdidi ile alakalı olduğu için bu terim kullanılmıştır. Peki vitir namazı, vitir namazı müstakil bir ibadettir, bir namazdır. Böyle bir namazın hükmüne dair gelen delile baktığımız zaman bu deliliğin vurudunda zan olduğu için katiyet ifade edemediği için buna farz ifadesi kullanılmıyor. Daha düğün daha aşağısı olan Hanefi mezhebinde vacip tabiri kullanılmıştır. Ama bir farzın tamamlanmasına dair bir hüküm değildir. Vitir namazı müstakil bir namazdır. Oysa abdeste başın mesedilmesi veya mifakların ellerle beraber yıkanması dikkat edilecek olursa bir farzın alanı ile alakalıdır veya bir farzın sınırı ile alakalıdır. Hakeza yüzün sınırını tespit edildiği zaman da işte favoriler yıkanılacak yere dahil midir değil midir? Oradaki mesele de aynı bu kabildendir Farzı işhadi olarak değerlendirilebilir. Yani meseleyi böyle anlamak gerekir. Yoksa burada kardeşimiz diyor ki işte vitir namazının da öncesinde abdest vardır. E, dolayısıyla abdestsiz de bu namaz olmaz. Bu manada bu da müstakil olmayabilir mi? Yani bu da bir farzın itmanı tamamlanması anlamına gelir mi şeklinde algılamış. Ama bu bizim kastettiğimiz bu değildir. Belki bir farzın sınırının tespidine dair olduğu zaman ve orada da zan varsa ona farzı iştihadi denir. Ama müstakil bir şey icat bir şey ortaya te koyuyorsa, ihtias ediyorsa ona ise farz-ı işteadi değil, vacip kavramı söylenir. Ama dediğimiz gibi bu söylemlerin amel safhasında herhangi bir farklılığı yoktur. Yani başın dörtte birinin mesedilmesiyle edilmesiyle vitir namazının kılınması arasında yani mükellefiyet açısından hiçbir fark yoktur. Her ikisinin de yapılması Hanefi mezhebine göre e, şüphesiz gereklidir. Sadece inkar noktasında insanı küfre sokar mı, sokmaz mı meselesinde zan olduğu için insanı küfre sokmaz veya mezhepler açısından farklı görüşlerin serdedilebileceği bir mesele olarak algılanmasıdır. Yani meselenin teknik tarafıdır. Yoksa e, bize dönen yani avama dönen tarafında ise bu bağlamda herhangi bir fark yoktur. Bunu bu şekilde bilmemiz yeterlidir yani yassı namazını da kılmayan bir kimse mesuldür vitim namazını kılmayan bir kimse daha nefise bine göre mesuldür yassı namazının da kazası vardır vitim namazının da kazası vardır bunu bu şekilde bilmeliyiz sadece dediğimiz gibi yani ilmi manada biri farz biri vacip bu da itikadi yönden farklılık olabileceğine dairdir bu kadarlıkta iktifa edelim. Vaktimizde de aşmış olduk zaten ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bu vesileyle de ölmüşlerimize de ruhları için Allah rızası için lillahi teâlâl fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlem. Allahümme, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, Rabbımm, طال